Araf suresi 55. ayetten itibaren Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin şu bir hakikattir ki Allah haddi aşanları sevmez yeryüzünde o iyi bir hale getirildikten sonra da fesatçılık etmeyin ona korkarak ve umarak dua edin şüphe yok ki İyi hareket edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Değerli dinleyenler, Dua eden kimsenin kendine layık olmayan istemesi yakışmaz. Süneni İbni Mac'e naklediyor. Abdullah İbni Muaffel radiyallahu anh, Oğlunun ilahi, cennete girdiğimde sağ tarafındaki beyaz köşkü senden dilerim, diye dua ettiğini işitmiş ve oğlum demiş. Allah'tan cenneti iste ve ateşten ona sığın. Ben Resulullah'tan işittim, bir kavim olacak ve duada haddi aşacak diye buyurdu. Zemahşeri ve İbni Atiye'nin nakillerine göre bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden cenneti ve ona yaklaştıran sözü ve işi dilerim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve işten de sana sığınırım demesi kişiye kafidir buyurmuştur. Mesela duada harikalar talep etmek, peygamberlik mertebesini istemek yahut günah olan şeyler istemek, veya sanki bir kuldan istiyormuşçasına labali bir şekilde dua etmek hatta aşmaktır. Dua ayette de buyurulduğu veçile gönülden, yalvara yakara, gizlice, korkarak ve umarak olmalıdır. Sahih-i Müslüm'ün naklettiği bir hadiste hadisin ravisi Musa radıyallahu anh der ki, Bir sefer sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Halk yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, Ey insanlar! Kendinizi nezakete alıştırın. ''Ne sağara, ne de kendinizden uzak birine sesleniyorsunuz. Sizin çağırdığınız her şeyi duyar ve o size en yakındır, sizinle beraberdir.'' diye seslendi. Kur'an-ı Kerim dua esnasındaki gerçek duyguyu böyle tarif ve tespit etmiştir. Bu duygu allah Teala'nın yakınlığını ve celal sıfatını beraberce mütala eden duygudur. Celal sıfatının şuuruna eren kişi dua ederken bağırmaktan utanır. Huşu içinde gönülden ve boyun eğerek dua eder.'' Süre kaldığı yerden devam edecektir. O rahmetinin önünden rüzgarı müjdeci gönderendir. Nihayet bunlar suyla yüklü ağır ağır bulutları kaldırıp yüklendiği zaman biz onları ölmüş bir memlekete sevk etmişizdir. Derken oraya su indirmişizdir de orada her türlüsünden meyveler, mahsuller çıkarmışızdır. İşte ölüleri de diriltip kabirlerinden böyle çıkaracağız biz. Gerek ki bunları iyi düşünüp ibret alasınız. Toprağa verimli güzel memleketin nebatı Rabbinin izniyle bol çıkar. Fena olandansa faydası pek az bir şeyden başkası çıkmaz. İşte şükredecek bir kavim için ayetleri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 Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Ben sizin için emin bir öğütçüyüm. Size o korkunç akıbeti haber vermek için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar gelmesi tuhafınıza mı gitti? Düşünün ki o sizi muh kavminden sonra hükümdarlar yaptı. Size yaratılışta onlardan ziyade boy pos ve kuvvet verdi.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 bir gazap hak oldu muhakkak. Kendinizin ve atalarınızın taktığınız düzme bir takım adlar hakkında Allah onlara bir hüccet indirmemişken benimle mücadele mi ediyorsunuz? Artık bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdin. Bunun üzerine kendisini de onunla beraber olanları da katımızdan bir rahmetle kurtardık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 Dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık hepiniz Allah'ın lütuflarını anın. Yeryüzünde fesatçılar olup taşkınlık yapmayın. Onun kavminden iman etmeyi kibirlerine yediremeyen ileri gelenler de kendilerince hor görülenlerden iman edenlere şöyle dediler. Siz Salih'in gerçekten katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz onlar da biz dediler doğrusu onunla ne gönderildiyse ona iman edicileriz o kibirlenen kimseler biz doğrusu o sizin iman ettiğinizi inkarla kafir olanlarız dediler derken o dişi deveyi Ayaklarını keserek öldürdüler. Rablerinin emrinden uzaklaşıp isyan ettiler ve Salih eğer sen gönderilmiş peygamberlerdensen bizi tehdit edip durduğun azabı getir bize dediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı tutuverdi de yurtlarında üstü çöken kimseler oldular. O da onlardan yüz çevirdi ve kendi kendine şöyle dedi: Ey kavmim andolsun ki ben size Rabbimin elçiliğini tebliğ etmişimdir. Size öğüt vermişimdir. Fakat siz öğüt verenleri sevmezsiniz ki. Lut'u gönderdik. Hani o kavmine demişti ki Sizden evvel alemlerden hiçbirinin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Meğer siz haddi aşan bir kavimmişsiniz. Kavminin cevabı, çıkarın onları memleketinizden. Çünkü onlar fazla temizlik yapar insanlardır demelerinden başka bir şey olmadı.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 Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Rabbinizden size apaçık bir bürhan gelmiştir. Artık ölçüyü, teraziyi tam tutun. İnsanların eşyasına karşı haksızlık etmeyin. Yeryüzünü o ıslah edildikten sonra fesada vermeyin. Bana inanıcıysanız bu söylediklerim sizin için hayırlıdır. Ve siz Allah'a iman edenleri tehdit ederek onları Allah'ın yolundan men ederek onun o yolun eğriliğini arayarak öyle her yolun başını tutup oturmayın düşünün ki vaktiyle siz pek azdınız da Allah sizi çoğalttı bakın ki fesat çıkaranların sonu nice olmuştur eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen şeye iman etmiş bir kısmı da inanmamışsa Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin o hakimlerin en hayırlısıdır onun kavminden iman etmeyi kibirlerine yediremeyen ileri gelenler şöyle dedi ey şuay seni ve beraberindeki iman edenleri ya muhakkak memleketimizden çıkaracağız yahut mutlaka bizim dinimize döneceksiniz o dedi ki ya istemesek de mi Allah bizi ondan kurtardıktan sonra yine sizin dininize dönersek Allah'a karşı muhakkak yalan düzmüş iftira etmişizdir demektir ona dönmemiz bizim için olacak şey değildir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 Andolsun ki o takdirde muhakkak en büyük zarara uğramış kimseler olacaksınız. Dedi. Bunun üzerine onları o müthiş zelzele yakalığı verdi de yurtlarında dizüstü çöken kimseler oldular. Şuaybi yalanlayanlar sanki hiç yurtlarında oturmamışlar gibi oldular. Şuaybi yalanlayanlardır ki en büyük zarara uğrayanlar onlar olmuşlardır bunun üzerine şuayip onlardan yüz çevirip dedi ki Andolsun, olsun ey kavmim ben size Rabbimin gönderdiği hükümleri ulaştırdım sizin iyiliğinizi istedim şimdi ben kafirler güruhuna karşı nasıl tasalanabilirim biz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 biz de kendileri farkına varmadan ansızın tutup verdik. Eğer o memleketler halkı iman edip de sakınmış olsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık. Fakat onlar yalanladılar da, biz de kazanmakta oldukları yüzünden onları tutup yakaladık. O memleketlerin halkı kendileri geceleyin uyurlarken azabımızın onlara gelip çatmasından emin miydiler? Yoksa o memleketlerin ahalisi kendileri gündüz oynarlarken azabımızın onlara gelip çatmasından mı emin oldular? Onlar artık Allah'ın kendilerini imhalinden mi emin oldular? Fakat büyük zararı göze alanlar güruhundan başkası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 Musa kavmine Allah'tan yardım isteyin katlanın şüphesiz ki yer Allah'ındır ona kullarından kimi dilerse onu mirasçı yapar sonuçsa fenalıklardan sakınanlarındır dedi. İsrailoğulları biz dediler sen bize peygamber olarak gelmezden evvel de bize geldiğinden sonra da işkenceye duçar edildik.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 Ya Musa dediler Bizim için Rabbine Sana olan ahdi hürmetine dua et Eğer bu azabı bizden ayırıp sıyırırsan Andolsun sana katiyen iman edeceğiz Andolsun İsrailoğullarını da Seninle beraber mutlak göndereceğiz Vakta ki biz Kendilerinin erişecekleri bir müddete kadar Onlardan azabı giderdik o anda onlar yeminlerini bozdular. Artık biz de bunca ayetlerimizi yalanladıkları, onları umursamadıkları için kendilerinden intikam aldık da hepsini denizde boğduk. Hakaretlere maruz bırakılmış olan o kavmi de kendisine fez ve bereket verdiğimiz yerin doğularına ve Batılarına mirasçı kıldık. Bu suretle Rabbinin İsrail oğullarına olan o pek güzel vadi katlandıkları sebebiyle tam yerine geldi. Firavunun ve kavminin yapmakta oldukları şeylerle yükseltmekte devam ettiklerini ise hep harap ettik. İsrail oğullarını denizden geçirdik.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 Musa'yla 30 gece sözleştik ve ona bir 10 gece daha kattık. Bu suretle Rabbinin tayin buyurduğu vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa biraderi Haruna dedi ki: "Kanimin içinde benim yerime geç. Onları ıslah et. Fesatçıların yoluna uyma."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 sen de beni görürsün. Derken... Rabbi o dağ tecelli edince... Onu paramparça ediverdi. Musa da baygın yere düştü. Ayılınca dedi ki... Seni tenzih ederim. Tövbe ettim sana. Ben... iman edenlerin ilkiyim. Buyurdu ki... Ey Musa... Ben seni...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 İleride fasıkların yurdunu göstereceğim.